Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî alleme bil kalem. Alleme linsâne mâlem ya'lem ve sallallâhu alâ Resûlihi seyyidina Muhammedin ve sellem ve ba'd. Peki, bab-u teyemmumi. Efendim, teyemmüm, keyme anlamı itibariyle nedir? Kastetmek demek. Suyu bulamayınca neyi kastediyorsunuz? Neyi? Toprağa. Yani oraya bakın. Eee e, şerhe bakın mutlakun kastı kastetmek demek. Hemen aşağıda ofi diyor. Peki şeriatta nedir? Şeriat bir medeniye. Medeniye kendi ıslahını oluşturuyor, kendi ıslahını. Yani şimdi adam ya şu anlama geliyor diyor. Ya teravih, kıyamu Ramazan. Efendimiz ona kıyamu Ramazan diyor, değil mi? hadislerde. Peki zamanla o ne oluyor? Taravih oluyor. Şeriat her kelimeye kendi dünyasında başka bir mana veriyor, anlam yüklüyor. Dolayısıyla ıslahlar tartışılmaz kardeşim. Yani bu işte kelime anlamında hareketle tabii kelimeyle ıslah arasında bir münasebet arayacaksınız ama ıslahlar tartışılmaz. Her ilmin ıslahın alakalı sözlükler var fıkıhla alakalı, hanefi fıkıh ile alakalı yeni sözlükler var. Mucemul e, Lugatil fukaha gibi e, ama Mucemul fukaha var. E, ama klasik en iyisi Mutarrizinin el-Mughrib'idir. Mutarrizinin el-Mughrib fıkıh fıkıhla alakalı ıslahları bakacaksınız. Yine nesefi'nin Tilvetut Talebe etlibetu talebesi var ya da talebetu etlibetu talebe öteki türlü de okunuyor. Etlibetu talebe o Nesefî'nin bir de mutarrizinin Mugribî. Peki efendim, "vafi'ş-şer'i şeriatta nedir bu?" "kastus e, saîdittâhir" temiz olan yeri kastetmek. Yani temizlenmek için temiz bir yer arıyorsunuz o yeri kastediyorsunuz. İstegmalıhu, İstegmalı arzı yani, İstegmalı Saeid-i Taahir, diyor yere. Neden? Sadece yani e, üste çıktı. Yerin üst tarafı, toprağın üst tarafı olduğundan Saeid diyor ona. İstegmalıhu, o İstegmalı Saeid-i bir cıfetin məxsusətli iqamət el-qurbah belli şekilde yani ellerinizi vuruyorsunuz efendim sonra yüzünüzü sonra ellerinizi mes ediyorsunuz yani bir sıfretin mahsusetin bu şekilde toprağa amaçlıyorsunuz gidiyorsunuz ellerinizi vuruyorsunuz ama neden li kametil kurbe ibadet amaçlı yapıyorsunuz ya yani adam şöyle yapsa Kur'an-ı Kerim okumak için değil de elini Kur'an'a tutmak için mes eee yapsa Bununla namaz kılabilir mi? Kılamaz. Neden? Çünkü bizzat ibadet için o teemmüm almalı. Kur'an-ı Kerim'e tutmak bizzat ibadet değildir. Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e tutma amaçlı adam teemmüm alsa, o teemmümle namaz kılamaz. Camiye girmek için teemmüm alsa adam, namaz kılmak için değil, camiye girmek için teemmüm alsa, bu adam o teemmümle namaz kılabilir mi? Kılamaz. Neden? Ne diyor? ''Li ikametil kurbe'' Kurbet için, ibadet için olacak. İbadet için almazsanız onunla namaz kılamazsınız kardeşim. Peki şimdi e, bu teyemmümün e, ne zaman farkı kılınıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere gidiyorlar. İmam Buhar rivayet ediyor. Ayşe annemiz de var. Ayşe annemizin kolyesi kayboluyor. Hazreti Ayşe Efendimize bulalım yarısı Allah diyor. Arıyorlar, bulamıyorlar. Su yok oldukları yerde sahabe ikram efendilerimiz diyorlar ki ya ela tara ma sanaat Ayşe. Ya Ayşe'nin yaptın görmüyor musun diyorlar Ebubekir'e babasına. Bizi buraya soktu diyorlar. Kalkamıyoruz buradan. O da geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırına giriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başını Ayşe annemizin Uylukları üzerine koymuş, israat ediyor. E, Bekir de vuruyor ayağıyla kızı Ayşe'ye radıyallahu anh dürtüyor diyelim yani. Neden burada saklıyorsun bu kadar milleti diyor. E, ama Efendimiz'den orada Allah Resulü tabii Ayşe annemiz himaye edince bir şey diyemiyor kızına. E, bekliyorlar, sabah vakti su yok. İşte tehmüm ayeti geliyor. Hangi ayet? ''Ya yühellezine amenû'' Eğer kıyamt'a salat yaparsanız yüzlerinizi ve ellerinizi yıkayın. Onun son tarafı felem tecidu burada almış şerhte. Felem tecidu maen, ha su bulamadıysanız fe tayemmum teemmum yapın. Saiden, saide ne demiştik? Yerin üstü. Nasıl bir yer? Saiden tayyiben. Tayyib temiz yani. İmam Şafii tayyiben kelimesini nasıl alıyor? Ne diyor? Mum biten diyor. Yani o, onun için sadece toprak da olur. Toprak. Yani bir şey bitiren yer. Tayyiben o manada alıyor. Peki Ebu Hanife? Tayyiben, Tahiren diyor. Temiz. Onun için Hanefi mezhebinde kaya, üzerinde toz yok. Teğmüm yapabilir misiniz? Yaparsınız. Peki duvar, toz var. Yapabilir misiniz? Yaparsınız. Taş yapabilir misiniz? Yaparsınız. Yani yer cinsinden, toprak cinsinden ne olursa, tabi maden, eriyen şekil alan maden olmayacak. Onun dışında kireçtir, efendim, topraktır, taştır, tozdur, hepsiyle olur. Mesela üzerinizde tozlu bir pantolon var. Vurdunuz şöyle, toz çıktı. O toza temmüm yapabilir misiniz? Yaparsınız kardeşim. Veya havada böyle yazın güneş vurduğunda... Güneşin vurduğu yerde, tozlu odada tozlar böyle görülür. Hale hale görürsünüz. Onlara teemmüm yapabilir miyiz? Yaparız. Yani önemli olan yerin cinsinden bir şey olmalı. Onlar üzerinde de teemmüm olur diyoruz. Peki, şimdi teemmümün şekil ve suretinden bahsedecek. Onları okurken görmüş olalım. Efendim, Efendim şuradaki hadise de bakın. Ee, Ebu Davud'un ve diğerlerinin rivayet ettiği "Et teyemmumu kafi kelev ila 10 hicajin ma lem ma." Efendimiz buyuruyor ki yani 10 yıl bile eğer su bulamadıysan teyemmüm sana yeter. Aynı abdest gibidir. Su bulamadıysan nasıl abdest bozulmadan gidiyorsa burada tabii efendimiz bu bala yapıyor. 10 yıl bile yeter. Yani e, teemmüm aynen abdest gibidir. Abdesti bozan şeyler teemmüm bozar. Bir de ne bozar? Suyun hakikaten ya da hükmen bulunması bozar. O halde e, teemmüm ne zaman yapıyoruz? Efendim suyu bulamadığımız zaman. فَلَمْ tecidu maen اَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا Suyu bulamamakta kaç türlü olur? İki türlü. bir. Hakikaten bir hükmen. Hakikaten nasıl yok? Yok işte. Su yok. Kesildi sular. Efendim çöldesiniz. Arıyorsunuz, arıyorsunuz. Su yok. Bu hakikaten olmaması. Bir de hükmen olmaması. O nasıl olur? Adam hasta. Değil mi? Hasta. Ee, mesela Amr bin Az e, çölde. İmamlık yapıyor ama gece ihtilam oluyor. İhtilam oluyor, çöl soğuk olur sabaha doğru. Gusül abdesti almıyor. Alırsa belki hasta olacak, belki ölecek, belki titreyecek. O halde namaz kıldırıyor temmümle. Sahabe Efendimiz Aleyhisselam'a şikayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden böyle yaptın diyor Amr bin Asa. O da diyor ki Ya Resulallah, işte ayet kelime okuyordunuz ya, وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ e Ben de e, bununla amel ettim ya Resulallah diyor. Yani orada daha büyük bir belaya e, savrulmaktan kendisini bu şekilde koruduğunu söylüyor. Amr bin As radıyallahu an وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Ayetiyle amel ettim ya Resulallah diyor. Demek ki yani bir yerde kalıyorsunuz, buz gibi bir hava var, sıcak su yok, soğuk su var, ee, şehirdesiniz. Yani gerçi imameyine göre şehirde sıcak su bulunur ama bulamadınız işte. Bulamadıysanız ne yaparsınız? Orada temmüm alır mısınız? E almasanız daha iyi olur. Bizim ecdadımız, esnafımız cephelerde ne yapmışlar? Derelerde buzu kırmışlar. Suyu çıkarmışlar, o suyla o halde abdest, gusül abdesti de almışlar değil mi? Baktınız ki tehlike varsa, yani e, o zaman alacaksınız. Çünkü o da haram. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Yani zorlayacaksınız tabii, zorlayacaksınız. E, Nihai bir noktaya geleceksiniz. Artık baktınız ki bu su bize helak eder, teemmüm alın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birisi başı yarılıyor. Sonra gusül abdesti alması gerekiyor. Soruyor arkadaşlar ne yapayım? E tabi diyorlar gusül abdesti alacaksın. Teammümlü olmaz. O da gusül abdesti alıyor. Baş yarık olduğundan su giriyor, adam ölüyor. Efendimiz ne buyuruyorlar? ''İnnema şifa'ul iyyi esu'al'' Yani cehaletin şifası sormaktır. Neden sormadınız? Adamın helakine sebep oldunuz. Yani insanlar size sorunca abdestin önemini, guslün önemini anlatacaksınız. Bu önemi anlatmadan yani az bir meşakkat de Gider adam cünüpken temmüm yapar. Son noktaya geldi. Artık helak görünüyorsa ya da hastalık şiddetlenecek. Bu görünüyorsa o zaman bu adam efendim temmüm alır diyoruz. Peki mesinden okuyalım. Men, kim al kana min ardi. Şimdi şu ibareleri okurken ben arada ikmal etmiyorum aslında ibare ikmal edilir. Neden? Çünkü sonrasını görmeden başına mana veremezsiniz. Biraz hızlı gidelim, yani kevme mana da vermemiz gerekiyor diye toplu anlam vermiyorum. Ama ileride mana verirken, biriyle okurken ibareyi ortada kesmeyeceksiniz. Mana veremezsiniz. Çünkü bir anda mana sonrasıyla değişebilir. Onu görebilmek için, başını da doğru okuyabilmek için ibareyi ikmal edeceksiniz. Şimdi, مَا لَمْ ala عَلَا اسْتِعْمَالِ الْمَائِيِ Suyu kullanmaya kimin gücü yetmezse mellem yakdir. <gülüyor> Ale isti'malil ma'i suyu kullanmaya neden yetmiyor? Libudihi milen. Libudil ma'i yani. damir, yerci ilel ma'i uzaklığından dolayı gücü yetmiyor. Şimdi şeriat 1 mili uzak kabul ediyor. 1 mili uzak kabul ediyor. Mellen yaqdir <gülüyor> isti'malil ma'i libudihi milen uzak. Bir mil uzakta. Bir mil uzakta. Ne kadar bir mil? 1800 metre kadar. O kadar uzaktaysa o suya gitmeniz gerekmiyor. Yani o zaman teemmüm alabiliyorsunuz. ya. Yani, o kadar uzaktaysa teemmüm alabiliyorsunuz. Peki Ev limaradın ya da hastalıktan dolayı gücü yetmiyor. Adamın e, suyu kullanmaya neden gücü yetmiyor? 1 bir, bir mil uzakta olduğundan dolayı. iki neden gücü yetmiyor? Ev <gülüyor> limaradîn hasta diye. Hasta. Yani hasta iki türlü. Bir, nedir? Hasta, hastalığı artacak diye. iki ölüme sürükleyecek diye. Şimdi İmam Şafii'nin burada itirazı var değil mi? F koymuş orada. Ne demek? İmam Şafii'ye göre hasta olabilirim, endişesi var diye teemmüm alamasın Tamam? Yani o seni helake sürükleyecekse böyle bir kanaatin varsa o zaman teemmüm alabilirsin. Ama nefi mezhebinde hasta olacak hastalık şiddetlenecek helakine sebep olacaksa bu durumlarda adam teemmüm alır. Ev berdin ya da neden suyu kullanmaya gücü yetmiyor? Çok soğuk, şiddetli soğuk var amr bin asın uygulamasında olduğu gibi. Ev kavfi aduvin, Düşman korkusu var Gidemiyor suyu almaya Giderse orada yakalayacaklar Ev ataşin Ya da nedir? E, susuzluğu var adamın Yani şu, diyelim ki ne kadar e, Bir müt suyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdest alıyordu bir müt su, Bir mütsu ne kadar? Bir sağan dörtte biri Bir sağ ne kadardı? 3 litre 333 gram demiştik. Yani bunlar farklı farklı ölçeli, ölçü, ölçüleri var. Hanefiler, Şafililer, Şer'i, Örfi, Sağ. Yani bir tanesini bilin siz. Yani bunlar fabrikasyon değil. Öyle sağa böyle sağa var. Şimdi e, bu kadarı aldınız. Bu kadar bir sağın dörtte biri. Ne kadar yapıyor? Kaç gram yapıyor? Efendim e, 3 litre 330 gramın e, dörtte biri. sekiz yapar değil mi? 800 küsür gram yapar o kadar suyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıyordu Afrika'ya gitmiştik Kanaya su yoktu böyle içme suları poşette almıştık ee, tabi çocuklar bakıyor böyle o su artsa da verse bize diye ee, yani böyle bir yerde de temim olur suyunuz var ama orada çocuklar var o çocuklar bakıyorlar o sudan verseler bize diye ee, tabi Belki hani, öyle yerlerde küçük poşetlerle abdest e, alınıyor yani yetiyor. 500 gram su bile yetiyor iktisatlı kullandığınız zaman. 500 gram, 600 gram, 700 gram su bile yetiyor. Peki ev ataşın, susuzluktan dolayı neden? el bil bilhaceh kel-ma'dûmîn Yani bir ihtiyaca bağlı olan şey yok hükmündedir. Yani el meşgul bilhac'e orada su var ama o su ne içindir? İçmek içindir. Dolayısıyla içmek için olan su yok hükmündedir. Adamın lem yakdır, mlem yakdır ala Neden suyu kullanmaya gücü yetmiyor? Susuzluğundan dolayı. Var su ama hakikate yok çünkü ona ihtiyacı var. El meşgul bilhac'e kel madumi. Ev ademi aletin ya da suyu kullanmaya kuyu var ama e, kovası yok. Yani orada su borusu var ama nesi yok? E, musluğu yok, tıpa var. Yani delemiyor onu, su alamıyor oradan. E, bu durumda da teyemmüm yapar. Şimdi mellem yakdir, <gülüyor> bunlara gücü yetmezse, kimin gücü yetmiyorsa yeteyemmem bimâkâne min azayil ardı. O zaman... E, yerin e, cüzlerinden parçalarından ne bulursa o, temiz olacak tabi tayi tayyiben onlar üzerine temmüm eder nedir onlar min ardı ket toprak gibi varramli kum velcis kireç velkuhli kühül bunlar üzerine işte toz vesaire bunlar üzerine efendim temmüm yapabiliyor sürme. Peki velavud fehi min at-tahareti ven niye? Peki teemmümün şartları nedir? Teemmüm şartları 1. de niyet olacak. Birincisi niyet olacak. İkinci şartı nedir? Efendim bu kişi özür sahibi olacak. Yani o teemmümü yapmaya yapmayı mübah kılacak bir özür olacak. O özür de nedir? İşte burada saydıklarımız. Aslında bunlar da teyemmüm bir şartıdır. Nedir? İşte adam hastadır, adam susuzdur, adam düşman korkusu vardır, gidemiyor, bir mil uzaktadır. Bu da bir şarttır. Ne, nasıl bir şart? El-udrul-mubihu. Mubih yani teyemmümü mübah kılan bir özür var. İki adam teyemmümde niyet edecek. Üçüncüsü de ne olacak? Ne olacak? E, temiz bir yer üzerine teyemmüm yapacak. Wala budde fihi fi ayi şeyin fi teyemmume. Wala budde fi teyemmumi min Peki teyemmümde ne olacak? Taharet olacak. Yani temiz bir yer. Saiden tayyiba, saiden tayyiba, temiz bir yer olacak yani temiz orada hayvan dışkısı varsa böyle bir toprak üzerinde teemmüm olmaz ve budde fihi mine tahârati niyeti peki abdeste niyet hanefi mezhebinde sünnet teemmümde şar farz neden çünkü toprak hakikatte temizleyen bir şey değil toprak mülevviz ama su bizzat temizliyor su bizzat temizlediğinden dolayı Orda sünnet, burada ise farz diyoruz. Z neydi? Züfer. İmam Züfer ne diyor? Muhalif. Zaten Züfer rahmetullahi aleyh, Züfer bin Hüzeyl. Değil mi? Züfer bin Hüzeyl. Kardeşim derdi, Halil hocaya birisi itiraz ederse, Halil hocamız Halil Gönenç, onun günümüz meselelerine fetvalar diye kitabı var. Her kardeşimin elinde olmalı. Halil Hoca alim. Yani i̇nternetten, Google'dan kitap yazmaz. Büyük adamdır Halil Hoca. Savaş Hocamız, Emin Saraç Hocamız bunlar. Alim, e, muttaki zatlardır. E, büyük adamlardır. Türkiye'nin birinci sınıfı alimidir bunlar. E, efendim Selman Nedvi Hoca bizim buraya gelmişti Nedvetül Ulema'dan. Bir hafta burada ders okuttu. Sonra İstanbul'a gitti. Halil hocamızı aramıştım. Onunla görüştü. E Tabii böyle alimi görünce dışarıdan gelenlerin de Türkiye'ye bakışı da değişiyor. Alim görünce değil mi? Alim görünce, alim dinleyince ona göre kıymet verirler. İnşallah Allah Teala bu alimlerimize halef yeni nesilden de ulema nasip etsin. Allah Teala sizleri, bizleri. O, o kadroya, ilmiyle amel edenler kadrosuna ilhak eylesin. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh'in söylediği gibi üç esas, ilim, amel, ihlas. Değil mi? Avamilde o misalleri ezberlediniz. He? İmam Birgivi'nin her misalinde bir hikmet var. İleride nahi kitapları okuyacaksınız. Yani işte Şermuni'den, Katr-ı Neda'dan, Suyuti'den inşallah Rabbim nasip eder okumaya. Oralarda hep böyle Cahili şiirleri, Cahili şiirleri vurma, kırmak, kadın kaçırmak tecavüz etmek vesaire hep öyle şiirler. Adamları hayatı o e, Arapça en temiz haliyle, yani en bozulmamış haliyle Cahili şairleri kullandığından, Kaide kuralları belirlemede Nahiv alimleri onların şiirlerini delil olarak kullanıyorlar. Ama e, İmam bir gibi de yok. Sadece bir tane var. Ne var? Ke'en sediyahu di izharda bir tane var kadınla alakalı. E, onu da bulamadı, onu aldı. Yani diğer Nahiv kitaplarında gibi değildir. Bir gibi büyük adamdır. Bir givinin iki lisanı vardır. Bir Ebu Suud'la hesaplaşırken kullandığı bir lisan vardır. ilim lisanı var. Halka açmaz. Bir de halka yönelik yazdığı kitaplarda kullandığı bir lisan var. Kimseye Eyvallah demeyen bir adamdır İmam Bir gibi Rahmetullahi aleyh büyük adam. Tarikat Muhammediyesi yani muhallet kitaplardandır. Yarın bir yerde öğretmen olursanız, talebeye ders okuyacaksanız, sohbet yapacaksanız, Tarikat Muhammediyesi onun en böyle sohbet meclislerinde okutabilecek, okutulabilecek, eserlerden sohbet olarak takip edilecek kitaplardan bir tanesidir. Rahmetullahi aleyh. Peki, efendim ne diyoruz? Ee, efendim, tarikat-ı Muhammediye. El-Tariqatul Muhammediye. El-Tariqatul Muhammediye. Tercüme edilmiş tabi bu kitap. Ee, Arapçasında inşallah okursunuz. Peki, buraya nereden gelmiştik? Ah İmam Züfer'den geldik. Halil Hocam birisi itiraz edince ''Kardeşim sen Züfer misin?'' derdi. Züfer çünkü yani en çok Ebu Hanife'ye e, muhalif olan imamların e, talebilerin başında Züfer gelir. Aslında Mercani var. Mercani, e, mercani diyor ki Hanefi mezhebinde Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e Züfer'e ait görüşler aslında tamamı Ebu Hanife'ye ait görüşlerdi. Neden diyor? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh talebelerinin fıkıh melekesi gelişsin diye şöyle yapardı. Bir konuda şimdi ne diyecek? Necaset, efendim ma mustame nedir bunun hükmü? Önce diyor ki, efendim mai i sizin bedeninizdeki bütün günahları alır. Dolayısıyla necaseti galize olur diyor bundan dolayı sonra dönüyor o görüşünden diyor ki yok bu ne olur necasidi hafife olur şu delilden dolayı sonra dönüyor hayır diyor bu tahirdir ama ne değildir mutahir değildir neden işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> min, la yevtasil ahadukum fil ma'ir rakid ve cunubun hadisinden dolayı diyor dolayısıyla her görüşü Ebu Hanife söylüyor delil bu bu delilden bu hükme gideriz diyor. Hep aynı konuda. Bu delilden bu hükme, bu delilden bu hükme. Sonra onlardan bir tanesini kendi tercih ediyor. Ebu Yusuf A görüşünü, İmam Muhammed B görüşünü. Ama netice itibariyle üç görüşle diyor Ebu Hanife'ye aitti. Büyük adamdır Ebu Hanife. Rahmetullahi aleyh. Eh, anlamayan eh, bilmez kardeşim. Tatmayan bilmez. Bu kitapları okumayanlar, bunların dünyasına inmeyenler, büyük adamlardan hidayi okumayanlar, İmam Merginaliye, İbni Ebiliz gibi tenkit yazar işte. Vardı ya sizin o akidat-ı tahaviyenin, iki cilt olarak onu şerheden eden şarih var demiştim. Onun hidayı üzerine aynı zamanda beş ciltlik bir tenkidi vardı. Neden? Anlayamadığından. Peki, devam ediyoruz. Züfer muhalefet ediyor. O diyor ki, niyet şart değil. وَيَسْتَوِ fihi Yani teemmümde, niyet farz değil diyor. وَيَسْتَوِ ف۪يهِ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُوبُ وَالْحَائِذُ Bunda, yani teemmümde. E, aynıdır. E, hades esgar olan kişi, bu da aynı şekilde teemmüm alır. Hayızı biten bir kadın, şimdi çalışıyor, öğretmen. Bir kadın okulda. Faizı bitti ama eve gidemiyor. Araba bul git gel yani gitmesi yani aslında kadınlara İslam'a göre o günlerde özel izin verilir. Orada duruyor. Peki oradaki bir kadın tabii yani bunları söylerken hep böyle kayıtları düşmek gerekir mi bilmiyorum. Bir kadının erkek öğrencilere öğretmenlik yapması haramdır. Kızlara öğretmen bir hanım kardeşimizden bahsediyoruz tabii yani bir Müslümanın zihninde bu kayıtlar, kaydı, ihtiraziler var diye her defasında bu kayıtları düşmüyoruz. Efendim ne yapacak bu? Olduğu yerde teğemmüm alacak. Teğemmümle namazını kılacak. Yoldaysa eve gidemiyor. Ortalıkta da banyo yapamaz. Ne yapar? Bir yerde teğemmüm alır, camide orada bir yerde namazını kılar. O zaman eve gidince de hemen gusül abdestini alır. Yani muhdis yani abdestsiz olan birisi, cünüp olan birisi, hayız olan bir kadın. Bunlar da su hakikaten ya da hükmen bulamadıklarında aynı şekilde temüm yaparlar. Şimdi orada bakarsanız Amr'la Ammar'la alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'ı görüyor. Ammar radıyallahu anh. Ne yapıyor? Ammar fe temaake. Temaake. Şu, at böyle e, kaşınmak istediği zaman yatar, ayaklarını kaldırır, böyle döner. Köylü olan kardeşlerim bilirler, yatar, böyle döner. E, öyle yapmaz mı? Öyle yapar değil mi? Evet. Peki, Efendimiz de bakıyor ki o da ''Hine ecnebe fetema'aka bit turabi'' Dönüyor toprağın üzerinde. Zannediyor ki bak, akıllı olsa, işte bu da aklıyla, yani madem diyor bedenin tamamını yıkamak gerekiyor, tamamıyla dönüyor toprağın üzerinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor tabi. Hadisin tamamı yok burada. Tebessüm ediyor, buyuruyor ki, يَكْف۪يكَ دَرْبَتَانُ İki vuruş sana yeter diyor. Ne yapıyorsun böyle? Neden yuvarlanıyorsun yerde? Darbetul lil لِلْوَجْهِ Bir vuruş, Yüz için darbetun lil vecihi ve darbetun lil yedeyni ilel mir fekayni. İkinci vuruş da ellerin için nereye kadar? ilel mir Dirseklerle beraber yine. Dirsekle beraber. Peki efendim o zaman, şimdi o teemmümü anlatacak bize. Sıfetü teemmüm. Nasıl olur? Toprağa vurdunuz. Ne yaptınız? Sonra... Elinizi böyle baş parmaklarınızı birbirine vuruyoruz. İbham bu, ibham idi. Bu, müsebbihe, vusta, binser, Değil mi? Bak, elhamdülillah ezberliyorsunuz. Hinser, binser, vusta, müsebbiha, ibham. Evet, peki şimdi böyle vurdunuz, tozu düşürüyorsunuz. Vurdunuz, tozu düşürüyorsunuz. Yani tozu bedene sürmüyorsunuz düşürüyorsunuz. Nitekim e, kayaya elinizi vurduğunuz zaman toz yok orada ama onunla yine teemmüm oluyor. Peki neden Allah bize teemmüm emrediyor? Diyor ki ey Müslüman teemmüm nedir? Et taharatul hukmidir. Değil mi? Efendim teemmüm et taharatul Hukmiyedir. Et taharatul Hukmiyedir. Hükmi bir temizliktir. Hakiki hangisiyle olur? Suyla olur. Bu et-taharetul hukmiyedir. Peki niye bunu emre diyor bize? Ya diyor ki suyu bulamasam bile temizlenmek İslam'da o kadar mühim ki temizlenmeyi unutma diyor. Benim huzuruma gelirken temizlenmek, insanların meclisine çıkarken temizlenmek annenle babanla eşinle beraber olurken temizlenme insanlar senden tiksinmesin iğrenmesin e, Rabbin huzuruna da temiz halde çıkacaksın suyu bulamadın aslında toprak temizlemiyor toprak pisleştiren bir şey tekim vurduğunuz zaman e, o toprağın tozunu atıyorsunuz yani zihnine temizlenmenin hayatında ne kadar önemli olduğunu kazı diye şari Allah azze ve celle bize bunu emrediyor. Peki şimdi o tozu attık. Ne yapıyoruz? Yüzümüzü mesh ediyor, Tamamını böyle. Her yerine sürüyoruz elimizi. Sonra ikinci vuruş. İkinci vuruşla nasıl başlıyoruz? Erden Şu parmaklarla şuradan sol eliniz sağ elinizi teemmümde mesediyorsunuz. Buradan şöyle bu parmaklarla geliyorsunuz. Her yeri kullanmıyorsunuz. İstihab mesle olduğu gibi hani orada böyle geliyorduk. Sonra buraları sürmemiştik. Burayla şu tarafları mesediyoruz. Şunlar kalmıştı. Bununla kulağımı baş parmağımla kulağımın arkasını mesediyorum. Sonra ensenizi. Peki efendim teemmümde şimdi böyle gittiniz buraya kadar. Sonra avucunuzun içiyle Dirseğinizin içini mesediyorsunuz, şöyle geliyorsun. Bu parmağı yine kullanmıyorsunuz. Şu parmağınızın üzerinde bunla yapıyorsunuz. Şuradan gittik, bu parmağı kullanmadık. Bu şekilde, buradan elimizin içini avucumuzun içiyle mesediyoruz. Şuraya geldik, burayı da bu şekilde yapıyoruz. Peki şimdi okuyalım. Vasifetü Tehamüme Enyadri ve Biydeyiye Ala Saeidi yerin üzerine vuruyor fe yanfuduhu ma ellerini silkiyor huma nereye gidiyor zamir iki ele giriyor değil mi ellerini vuruyor böyle silkeliyor thumma yamsahu bihima vejuhu tozu sektikten sonra iki elini bihima bi yedayhi değil mi bi yedeği o iki elini vejuhu yüzüne vejha men el, o teemmüm yapan kişi yani yüzüne sürüyor. Summa yadribu huma Aynı şekilde ikinci defa vuruyor. Ve yemsahu bi kulli her avucuyla zahra zira'il ukhra ve batinaha ma'al mirfaq. Ne yapıyor? Ve yemsahu bi Efendim her e, avucuyla zahra zira'il ukhra diğer Zirağını yapıyor, yani zira burası, buraya zira deniyor. Diğer zira yapıyor ve batineha ve onun içini yapıyor. Yani hem zahirini efendim hem batını. Oymusahubikulli kiffin zahra zira'in uchrâ diğer zirağın zahır burası yani sırtını ve batineha ve içini yapıyor. Malmir fakî dirsekle beraber işte onun teferruatı da böyle yapıyor. ''Buradan gidiyorsunuz, şurayla buraya yapıyorsunuz.'' ''Vel iste'â bu şartın, elin tamamını, yüzün tamamını kaplamak şarttır.'' Peki, ''Ve yecûzu al vakfi ve kâble talebi velev sallâ bitteyemmumi thumme vacedel mâ elem yu'id.'' ''İmam Şafii'ye göre vakit girmeden teemmüm alamaz ama Hanefi mezhebine göre alır.'' ''Tekim burada F getiriyor, İmam Şafii'ye göre olmaz.'' Ve yujuz kabl al vakti, kabl al vakti yani. Ve yujuz en yetemme kabl al vakti, vakit girmeden yetemim alabilir. Vakbıl talebi, yani suyu aramadan önce adam nerede, çölde ee, biliyor ki su yok burada, yani su olmadı. biliyor orada. Ee, böyle birisi aramadan e, yetemim alabilir diyoruz. Neden? Çünkü çöllerde genelde su yoktur. Peki, وَلَوْ سَلَّا بِالْتَيَمْمُم۪ي ثُمَّ وَجَلَلْ مَا أَلَمْ يُعِيْ Adam teemmümle abdest aldı. Sonra vakit içerisinde su bulduysa namazı iade edecek mi? Etmeyecek. Ama namaz kılarken eşeğindeydi su. Eşek kaçtı gitti, namaz kılıyor. E, bulamadı eşeği, namaz kılarken eşek anılmaya başladı. Ne olur? Namaz bozulur değil mi? eşek gelince ne olur teemmüm bozulur eşek gelince teemmüm bozulur hani öyle anlatıyormuş hoca adamla uyuyormuş ne demiş eşek anırmaya başlayınca abdest bozulur o da eşek anırınca abdest bozulur zannediyormuş eşek anırmaya her başladığında adam gidip abdest alıyor eşek anırmaya başlayınca abdest alıyor onun için dersi iyi dinlemeli değil mi Başının sonunu sonra hafızan Allah aklında farklı kalır adamın ee, öyle diyebilir. Peki, Allahü Vüsal abi, teyem mumisın mavajedelme lem yu'id. Namaz bitirdikten sonra vakit içinde suyu bulursa lem yu'idis salate namazı iade etmez. Ve in vajedel maa fi khilal salati towda ve istakbala. Eğer fi namaz esnasında suyu bulursa kılarken eşek anırmaya başladı yani suyla gitmişti eşek O zaman tavaddağa abdes alır istakbele. İstakbele ne demek? Namaza baştan başlar. Benadeseydi namaz iki rekat kıldıysa gider abdes alır dört rekat öyle yıkılacaktı. iki rekat üzerine bina eder öyle olurdu. Ama burada ne bozuluyor? Abdestle bozuluyor, namazla bozuluyor. İstakbale dediğine göre namaza baştan başlar. O yusalli bitteyemmümil vahidimâ şa'e minas salavâti. Bir teyemmümle dilediği kadar namaz kılar, farz kılar, nafile kılar. Sabah teyemmüm aldınız, hastalık devam ediyor veya susuzluk hali devam ediyorsa, öğleyi, ikindiyi, akşamı su bulamadıysanız veya abdesti bozan bir şey başınıza gelmediyse bir teemmümle maşa'a minas salavati dilediği kadar kılar ve yustahabbu ta'khiru salati limen tamia fil ma'i suyu bulmaya dair bir arzusu e, var umudu olan birisi ne yapar namazı tehir etmesi müstehaptır ve yustahabbu ta'khiru salat namazı tehir etmek kim? لِمَنْ تَمْيَعَ فِي Suyu bulurum diye umudunuz varsa hemen vakit girer girmez teemmüm yapıp namazı kılmayacaksınız. Peki şimdi e, belli namazlar var. O namazların halefi yoksa eğer abdest alır giderseniz namaza yetişemeyeceksiniz. Bu durumda ne yaparsınız? Namazın halefi yok diye hemen iki vuruşla buyurmuştu, gider o namazı kılarsınız. Hangi namaz? Cenaze ile bayram namazı. Geldiniz, cenaze namazına yetişemiyorsunuz, abdest alsanız. Hemen orada ne yaptınız? Teemmüm alır, namaza uyarsınız. Ama cenazenin velisi değilseniz, babanızın cenazesine geldiniz, Allah Teala hayırlı ömürler versin, ölenlere rahmetiyle muamele eylesin, geldiniz. E, onlar sizi beklemek zorunda. O zaman abdest alacaksınız. Ama dışarıdan bir cenazeye gittiniz. Beklemezler sizi. E, cenaze namazının da halefi yok. İkinci defa cenazeyi kılmak da mekruh. İkinci defa cenazeyi kılmak da mekruh. Teemmüm yaparsınız. Bir de bayram namazında. O da cemaatsiz olmaz. İkinci defa olmaz. Yetişemeyeceğinizi anladınız teemmüm yaparsınız ama cumaya yetişemeyeceksiniz veya farza yetişemeyecekseniz alabilir misiniz teemmüm alamazsınız. Neden? Çünkü cumanın halefi var. Nedir? Öğle namazı. Peki okuyoruz. "Vetecuzuzu salatu alal cinazeti" Efendim, bit bir teemmümü, "İza hafe fawtaha lev Yani e, cenazede caiz olur. E, ve tecuzu salatu salatu alal cinazeti e, cenaze namazı bir teyemmüm. Teyemmümle caiz olur. Ne zaman idha khafe fawtaha fawtaha fawt şey fawtı Namazın geçmesinden korktuğunda la Eğer abdest alsa namazın geçeceğinden korkuyorsa bu adamın teyemmümle e, canazeyi kılması caiz olur. Kedelike, aynı şekilde caizdir. Salatul İidi, bayram namazı da. Çünkü onun da alifi yok. Vela tecûzu lil cümâti ve in khâfel Yani e, vasliye değil mi? Fevtinden korksa bile yani o namazı kaçıracağından endişe etse bile yine ne olmaz? Vela tecûzu للجمعه e, yani ولا تجوز الصلاه بالتيمم للجمعه demektir. E, e, o cuma namazı teemmümle e, olmaz. E, cuma namazı teemmümle olmaz çünkü o kaçınca yerinde öyle var. Walil farzi iza al vakti geçiririm endişesi var. 10 dakika var. Abdest alırsam yetişemem. Teemmümle namazı kılabilir mi? Kılamaz. Ne yapacak? E, kaza edecek. O namazı kaza edecek. Peki vaynkudu teemmume neler şimdi teyemmüm bozuyor? Navakizut teemmum, teemmüm bozan şeyler. Vaynkudu teemmume navakizul vudu, abdesti bozan şeyler teemmümü de bozuyor. Neydi? kandı efendim çıktı. Ela min sebileyn, min gayri sebileyn. işte onlar anlattığım anlattıklarımız. Başka ne bozuyor? Artı yani abdesti bozan her şey bozuyor, artı bir şey daha bozuyor. O nedir? Nevakul wudui wal kudratu al-ma'i suya ulaşma ve onu kullanma gücü kuvveti. Efendim suya ulaştınız ya da onu kullanabileceksiniz. Bu da sizin temmünüzü bozar. Wallu sallal musafiru bi'ttaymumi wansiy al-ma'fi rahlhi Adam arabanın bagajında ne var? Su var. Gitti çocuklarıyla beraber mesireye suları bitti. Orada su var. Bir yere koymuş ama unuttu. Ee, teemmüm aldı. Namazı kıldı. Namazı iade edecek mi? Su arabada etmeyecek. وَلَوْ صَلَّ الْمُسَافِرُ بِالْتَيَمْمُمُ Yolcu efendim e, ne yaptı? E, namazı teemmümle ve lev sallal musafiru bitayammumi tamam le aldı namazı kıldı wane ne olduğu halde wanesiyel ma fi rahlihi cümlehaliye o bagajda hayvanda o unuttuğu şeyi suyu lem yuid lem yuid ayi şeyin as lem yuidi as namazı iade etmez ve yetlubul emin min gidiyorsunuz arkadaşından su var İsteyecek misin? İsteyeceksin e Peki su kaç lira? Adam diyor ki parayla veririm Ne kadar? Bir 500 gram su ne kadar? 50 kuruş e? 50 kuruş Ama adam sana 2 liraya satarım Diyorsa bu müslümandır muttaki bir adamdır E Bu abdestle namazı kılmak ister Senin dinini istismar ediyor 2 liraya satacaksa Almayacaksın kardeşim Allah diyor ki sömürülme bak Orada bile sömürülme ama dinleri böyle olan bir ümmetin bütün coğrafyasını sömürüyorlar şimdi. Yani şeriat sana nasıl bir tayakkuz hali veriyor ama şimdi o ümmetin coğrafyasını ne hale getirdiler? Yani dolayısıyla arkadaşın hediye ederse alırsın veya misli bir ücretle alacaksın. Ne kadarsa piyasa değil. Onun üzerinde elli kuruşluk suyu bir liraya veriyorsa Ne yapacaksın? Temmum alacaksın. Vayat lo bulmaa, min rafiqihi arkadaşından suyu ister. Fein mena hu, fein mena, men fa'il, menin fa'il neye gidiyor? Zamir, ha? Zamir müstetrin fihi, Cevazen takdiruhu. hu, huva yirgeo iler rafik, rafik arkadaş. Men etti, vermedi. Fein mena o zaman temmeme ki cevabı şarttır, değil mi? in menaahu fil shad er men ederse o da teyemmüme teyemmüm eder ve esteril ma'e misli suyu 50 kuruşa 50 kuruşa alır satıyorsa adam 60 kuruşa almayacaksın kardeşim bisemenil misli ida ene kadiren aley ama paran varsa alacaksın paran yok adamla parayla satıyorsa o zaman parayla su alıp da abdest alma diyor git teyemmüm al yoksa paran yoksa borç alıp da alma diyor. Efendim, "Vela yecbu alayhi en yashtarihu bi'aksara. 50 kuruşluk suysa 60'a da alması doğru değildir, gerekmez ona vacip değildir." diyor. Sömürülmesin. "Vela yecmuu beyne'l-vudu'i ve't-tayemmüm." Adam hem abdest alıp hem teyemmüm yapmaz. "Femen kane bihi cirahatun ghasala bedenehu." اِلَّا مَوْضِعَهَا وَلَا يَتَيَمَّمُ Adamın bedeninde bir yara varsa o zaman ne yapar? Yaranın olduğu yeri bırakır, bedenin diğer bölgelerini yıkar, اِلَّا مَوْضِعَهَا sadece o yaranın olduğu yeri yapmaz. Orayı ne yapar? Mes eder. Değil mi? Gusül abdesti alıyorsa, değil mi? burada sargı var, bedenin buralarını yıkayabiliyorsa her yeri yıkar, kolun üzerini mes eder. Yani hem Mesih, hem teemmüm yok. Tamam. onu diyor yani. Velayecbu beyne'l vudu ve teemmüm. Adamda sargı varsa kolunuzda sargı var. Abdest alıyorsunuz. Her yeri yıkadınız. Efendim burayı burayı yıkadınız. Ayaklarınızı yıkadınız. E, bu kolu ne yapacaksınız? Mesh edeceksiniz üzeri. Hani hem e, abdest alayım hem teemmüm edeyim. Bunu yapmıyorsunuz." diyor. Diyor evet. Peki, Bab-ül Mesih alal-kuffeyni estagfirullah ve etubileyi ve elhamdülillahi rabbil Alamin.